Neyse, ne kadar? Peygamber'e hitap ama Peygamber'e hitap olanak bize hitap. Ben sana namaz kıl, ben har, nahreyla. Kurban git. Kurban İnne şani'eke Sana buğud eder, etter etter olur. Sana buğud ederse, etter kıldırsın, etterliğine etter olur. Ben her gün geldim, Kur'an Müslü'ne, Peygamber'in sallallahu aleyhi ve Allah'a Peygamber'e fazla şey dizer, bazen muadif, bazen mesaj. Efendim, dediğim gibi etrar, Süleyman'ın yani Şimdi müminler, bu Cenab-ı Hakk'ın, Cenab Hakkın Peygamber'e denmiş olduğu, bu emrettiği değil. Allah! Evet. Ne yapacaklar? Bu emriye ne giderecekler? Ne giderecek bunu? Gülü'ne ermiş. Etik olsun, etik kadın Fatih olduk, erkek olduk. <Gülüyor> Parası yani <gülüyor> para var, zemin yani sikrava muhalif olan kimseler, şeyler zikât verdikleriyle kullanacaklar. Zikâta yalnız para ile geçtiği yani yirmi yüz altın üzerinden sürü gitmesi <gülüyor> Kurbanda Kurulanda gitmek lazım değil. Mesela bugün elinde bizim yirmi yüz altın ya 200 hem gümüş ya buna muadil olan para gitsin. Üzerinden bir sene geçmek lazım, bir sene geçmek lazım, bir Kurban böyle diyor. Kurban diyor ki, peygamber hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen ister Hristiyan ister Yahudan olarak diyor. mesleğimize gelmesin diyor Peygamber. Geldiği vakıta parayı, o gün Gel kurban geliriz. Evet, <Gülüyor> Bir gün katılık için yer şeyi tutuyor galiba. Noktan Yapmamız gerekenler var. Bu Allah'a kulluk yapmamak. Allah'a diyor Ya Ayşe, kurbanın kesil vakitte, Kurbanın dizinde vakitte başında bulun. Kurban gibi vakitte, ilk kan yere düşmeden dahi bitmeden miden bana bak, haber edecek diyorsun. Benimle ilgili ne gamet var ediyorsunuz? Bu arada birazcık dedi. Bazılar şeyi daha betim göstermek. Anla. Benim için <gülüyor> işte, kurma ne? İterek kakalak değil. Hatta mümkün birazcık <gülüyor> bir şey şey, <gülüyor> almak lazım. Yani, el lazım. bakmak etmek lazım. lazım. Kendine. demek lazım. bir şey yani, <kakalıdır>. Burası keçi ovalı. Keçin adam Müslüman olmalı. <gülüyor> Mesela bir Müslüman, bir Müslüman kasten beslenmesi gelse keçiyi kurban yemmez. <gülüyor> bir Hristiyan, İslam kuşeyi av üzerinde kurbanı keste yemir, bir Yahudi keçi yemir, biz bir Müslüman kasten Müslüman, Hristiyan gelse besleneyi onu kesmez. Kırmayacak seviyoruz. Hayvan, gözleri bağlanır ayakları bağlanırız. Bu da hayvana gösterebilmek. Şimdi Müslümanlık değilim şefkat ve rahmet dinledik. Peki efendim bunu kesiyoruz. İşte o hayvanı kesmek şefkatını da göstermeme evet. Çünkü ormanı yediğimiz vakısta duyduğumuzda olacak ve hizmet olacak yani. Yüzlerimizde kayboluyoruz. Ya Rabbi'l alemine ne olacak? Ebediyene birik. Tamamdır abi. Yani, hayvanı kes kesiyiz, öldürmemek Bırakma, böyle olup ona ihanet. Öldü, toprak oldu. İnsan ne bir vakıta insanla beraber o mevaat insan şey, tahrir edildikçe, tahrir edildiği vakıta Cenab-ı Hakk'a seyrede <gülüyor> ver. Onun için bir bütün mahlukat-ı ilahiyyet ve bütün mevzuatta bulunan şeyler, nimetler, hepsi müminlerin kendilerini yeniyi Allah sende dua ediyorlar yarabbim yüzünü neyesinler? Onlar güçlü de kalıyor da sana sevgilerimdir. Hayır. Sevgilerim Allah ee çocuklar, yani için ben öyle. Edepli güç var yani güçlü mümlüler. Kumaş gibi çevrilmiş hayvan. Yani olay. Müsait değilse varsa ama ne? Nasıl böyle? Yüz kapatacak hayatları bağlanacak. Kumaş gibi devasa bir hayvan hiçbir de bu masanın içinde hayvan. <Gülüyor> Hayvanı, yani. yani hayvan durur bir kısmını annene başlıyorsun, kemiklerini, delillerini, içtiği yara bitir, fukarayı verirsin. Oh. <gülüyor> Öyle değil. Ben sana bir rahatça atılıp onu muhakkak insan sevdiğini vermedikçe sevginin ayrı ol. Oooo! Oh. Arzı etsin, canının sevgiyi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yarın Allahü Teala'nın kuranını ilmek iyi bir etkisi <gülüyor> olacak. Kuranın elerinden sadekat Allah'ın bilinir eleridir. Hatta bana bakıyoruz ki Musa Bey'ler nereye muvced? Sana benim ilahimi mi demiş? Göster ya bizi. <gülüyor> Asistan, İşte kurutmuş etik giyikler, o giyik ayakkabılar, kış giyik pamuğunlar, çok bunlar ya? kullanan tarifini yerli getiririm onlar bana benim rızam için buna öderler diyor. Yani bunlar bakıyor. Yani, bırakma. <gülüyor> bu Bu çünkü halak kurumlar reelinizi Ama almıyorlar. Kaşağı bir görece ileride sakladık. Evet, Belen göze oldu, kurtlandı, korktu. kaldırı, kafayıza attıklarını. Ne Ne ne ne diyeceklerini göreceğiz. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Bir inanma. Bir o, Bir <gülüyor> inanma. Bir Bir inanma. Bir inanma. Bir inanma. Bir inanma. Bir Bir inanma. Bir yani devlete, devlete, de, devlete, de. O seyahrenin, ne olduğunu düşmanların çarkışlarına devirge, biraz zamanı ortadan artık. Askerin ne olduğunu? Bizlere ordu girdiği vakitte, Türk ordusu, genel hastası denize, girdiği Beyaz sakallı, o devrende. De. Be be beyaz sakallı, devirde, devirde, devirde, askerlerin süperlerine takılır. <gülüyor> Öyle hakacı ve Senin ne dinini tanır, ne imanını, ne camini tanır, ne Allah'ını tanır. O kimler siz çünkü tek onu kurduktan, olamaz. Yani, ya, ya, <gülüyor> o da ne da Cahit olabilir, o da Cahit. Ama herhangi bir şey olursa onlar posti kurduktan, <gülüyor> posti iyi neden oturmayacak? Oturulmazlar nereden? bizim e lazım burada, genisinden altında koyuyoruz postayı Ben kendim alıp bak sen koymuş ki kalır mı? Ee, koyacağız o Bu soruyu ciddiyi ezberleyin. <gülüyor> Bunu ama ne söyleyince? <gülüyor> de de <gülüyor> Bir de yapar. sabah namazına kalkamıyorsa eğer bu sureyi dinlediği üç defa okusun dekindi. Ey bu sureyi müreti olan Melaike beni sabah namazına kaldırmaktan yürütlerden daha varlıyım. <gülüyor> Yalnız yürütler kalkmazsa yıkarlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ona, ona göre <gülüyor> <gülüyor> Bir söyleyelim, havasından bir tane daha çok havası görevlandır, havası görevlandır. Doğal ağzı kalkmak için bunu. söylüyoruz buna. Öğrenmen Ey bu olan melaike. Ünlü olan melaikesi vardır, her harcına her olan melaike vardır. Ey bu Süleyen olan melaike, eğer beni kalırma tırdemanda, yöntü kıyaması denen davasıdır. Yine düştü uyandı. Fakat korpuz der. Bundan haber Allah. Hanıye. Bu da bir tane daha vakfıla olmak üzere birileriyle bir kere korunuyor. Allah'a hamd olsun. Hayırlı olsun. Bir de eee hayırlı günler de hayırlı olsun. Rabb'ül âlemin nimet vermek. Hayırlı seyleriniz. Allahümme rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Tamam. Ailem dediğimiz, vardı. Göremediğimiz. vardı. Anemden bir daha böyle mi olacak? O kadar bir daha. Bir senken, Bayram namazı iki kez. Bak diye dedik, evladım. Sonra birbirine bakarsın, namazın ikinizi birini kaçırır. Tarife değil mi? Bayram namazı iki kez. Vazif. Bizim meseleimiz var. Nasıl kılacağız? İmam dedi ki, 9 tekbilde iki kat bayra namazına uydun. Hazırlı İmam-ı Azize diyecek. Yani uydum İmam'a, durdum Kıyama diyecek. Allahu Ekber, elimizi bağladık. Şıvanik okuyacağız. Sonra imam Allahu Ekber diyecek, Allahu Ekber, elimizi aşağı sakatacağız. Yine İmam tekrar olacak, Allahu Ekber, yine elimizi aşağı sakatacağız. Allahu Ekber, üçünüze elimizi bağlayacağız, dördün tekbiriyle. İmam soru okuyacak. Elham akızın soru, bir evet. sürü yiyecek. Sonra ikinci kalacak kalkacak, şöyle evet. okuyacak. sonra Allah ekberlediği evet. vakitte yiyinmeyeceğiz, elimizi kulağımıza götürüp aşağı elimizi yiyeceğiz. Evet. Gene Allah'ı ekber iki, Allah'ı ekber üç, dördüncü teklifle Allah'ı ekber hükür evet. yiyeceğiz. İçinci kere. Yani birinci vekatta bir bağla, iki salla elini aşağıya bırak, üçüncü de bağla. Ha oldu mu? Evet. Bir bağla, iki salla aşağı bırak yani, üçüncü yine bağla. İkinci vekatta üç defa elini aşağı bırak, dördünüze rükû Birbirine bakmayın. Bir defa oldu, için unutuluyoruz şeyleri. <gülüyor> Hadi bırakın, uydum hazıran imama rezâ emelillah Allahu ekmen Allah Allah <gülüyor> zekmen Allah Allah Allah Allah Allah رب العالمين <سؤال> الرحمن الرحيم المالك ومثلين إياك العبد وإياك نستعين أهلنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم وإن المعبوب عليهم ونطلين إِنَّا فَصَلِّ لِرَبِّكَ الله gelen hor. Allah Allah Allah Allah <Five pressing inka diyorsunuz> anyway, Allah ne gel hadi Allah razı olsun Allah Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah akber. Allahu Ekber Allahu Ekber ve İllahi lhamd Allahu Ekber, Allahu Allahu ekber La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve la ilaha illallah Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Allah Allahu ekber Allahu ekber Ve İllahi illallah elhamd Allahu ekber kebira elhamdülillahi kesira teşehanullahi bikatun illallah Allahu Allahu Allah'ı, Lâ mîtâkfi tâbiîr mînkî hî hükmi hî yünûîn alâ müşirah. العالم لقدرته تنويرا. ففجر الانهار بحكمته تفجيرا. فسهان الذي حلك كل شيء فقدره تقديرا. كبيرة والحمد لله كبيرا والحمد لله الله بكة أصيلا La ilaha illallah wahdahu la shareeka lahu wa la nazira lahu wa la misla lahu Gafuran Rahiman 'Azizan Kadiran. اذا فلات اراشد لنا المشدين المهديين بالذرائه امين اياه وتوثيقهم على الامام وخليفه رسول الله على التحقيق حضره ابي بكر و عمر و عثمان و علي وهذا الامامين الحمامين ثم تلك امرين من اجناب وقت المتوار امام السين موظوم مشاركه ve كربلاء رحم الله ذكرهم المعظمين على ابا طالب وعلى الله تعالى Ey al-hazirun, al-mustamman, ittekal Allah'ı azir, inna Allahu ma'alalladin ittekal al-lazilah, umm husinun. Kadallah salat kitabı al-aziz, auzim Allah ﷻ, min Şeytanı rajiym, bismillahi r-Rahmani r Bugün içinde bulunduğumuz bayram, kurban bayramı, Müslümanların en yüksek ve kutsi bir bayramıdır ki. İslam'ın şartlarından biri olan Hac ibadeti bu ifa edilmektedir. Bugün gün Rüca akın akın Arafak'tan MİNE'ye doğru harekette, şu anda şimdilik MİNE'de bütün kalpler Allah sevgisiyle şartmada, bütün diller Allah'a zikredirtmada, bütün günler Hakk'ın aşkıyla yanmaktadır. Tabii bu bayrama bizlere de buradan. Allah'ın bu mescidlerinden oraya iştirak ediyoruz ki Allah orada bulunan Hücaz-ı Müslim'in hırmetine bizleri de, narından ve narından azal etsin, dahil cennet mazarı etsin ve Kurban Bayramı'nın şerefiyle şereflendirsin. Amin. Bugün şefkat ve rahmet günüdür. Bugün bayram zenginleredir, fukara için azap günüdür. Allah hızasını talip olanlar, cennete razif olanlar, cemal-i ilahiye aşık olanlar bugün hak kazanabilirler. Ağlayanın gözyaşını sil, kesmiş olduğun kurban ile fukarayı selindir, çıplığa giydir, acı doyur, suza su ver ki hak eden ola. Bir gün gelecek, o gün binde ne yiyecek ekmek, ne içecek su vardır. Ancak arşın gölgesi ve abi keser vardı vardır. Acı doyuranlar, çıplığa giydirenler, Allah Resulü'nün eliyle ağb-ı kerserden şira bulacak. Arşın gölgesinde gölgelenecektir. İşte bugün o günü kazanabilirsin, o nimete erebilirsin. Evet. Fukara-yı yavrularının başlarını okşa. Kendi kısım akravağından fakir ve garip bir yetimler varsa onları saldiyip et. Babasız büyüyenler, yetimliğin ne olduğunu bilirler. Zenginler için bayram olan bu gün, fukara çocukları için ve yetimler için bir azap günüdür. Bunu hiç hatından çıkarma. Malına, mücülküne, sevetine güvenme. Bir daha bayram çayın da evladın yetim kalabilir. <gülüyor> Ey başımda aklım, gözümde ibret nimeti var diyenler. Hani geçen sene bayramda burada toplanıp bize beraber bizim dersimizi dinleyen, Allah'a zikreyleyen kardeşlerimiz nere verdi? Birkaç kişiyi göremiyorum oranızda. Ey müminler, burası gerek kişidir. baki alem o tarafındadır. İstiyor musun ki malın kim alın sana baki olsun? Hakkınla sarsa gelin. Bugün fukarayı kapından boş çevirme. Kabiristanlara git, ibret ile onlara Fatiha oku fakat, ibret ile bak kabiristanlara. Yakın bir <gülüyor> zamanda bizim makaramız orasıdır. Orası, ahiretin kapısıdır. Bağlı, bağlı ahirettir. Dünyanın son itibasyonu, ahiretinin ilk durağıdır. Bilmiş ol ki, o kapıdan hepimiz geçeceğiz. Oranın şen olması, oranın nurlanmasını istiyorsan, Hak rızasını kazan, çünkü dünya ahiret'in darlası Burada ekenler ahirette biçerler, vallaha yedilâ dar-i ve ihl-i men-i selâ-i ilâ fırat-ı ve selâ-i seyyidina Muhammedin ve âl-i muhammedin s-sahri-i ve ves-selîm, ve min kâil-i muhtâlemle âl-i var. İnnallâhü ve melaiketehû yusallûûnâ alem-elîh, yâ nabiki <Ledek> Allahumma salli ala Muhammadin abdi Allahumma salli aleyhi ve abdi Allahumma Allah'ın meshriklere meslemi. Allahumma kahra ala ana ana aza'i ahli zari min zalimin. Allahu mensur men nasaba bil men hazirun. Allahu ve asakir al-muhidin. Sekrü şahadetü selamete al-abda ve al-hicaz ve al ve al-sati'a lil mukminin bil hazir ve al-gayer. Fi bedik al-wahide lecemt Muhammed ecma'ina ya rabbal alamin. Allah'ın meshriklere cumhuriyet Türkiye'ye muafıkun bil umur al-hayriyye. ve hamdülillah <Gülüş> Yelma layyem falimar ve layenun illa menatullahi kalbi inselim. İnnallah yemru biladu ve istanu ita ezel kabah ve nani ve minyat. Ve ezikullah ekerullah yani matessun. Ait kürşat. Bismillahi r لا تأخذه سنة ولا نوم في السماء وما في Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alhamdulillah. Allahu alhamdulillah. Allahu alhamdulillah. Allahu Allahu Allahu السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم اهل الله والسلام والسلام عليك يا سيدنا محمدين السلام عليكم جميعا الحمد لله يا رب العالمين اللهم اللهم اللهم Kerem Mevla abim <gülüyor> <Esselamu aleyküm. gülüyor>